أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ve الصلاهات واتم التسليم على اشرف المرسلين وعلى Hadis suresinin 16. ayetinde buyuruyor arkadaşlar Elem yetnili lillezina amenu li min İman edenlerin Allah'ın zikriyle kendilerine inen hak ile beraber kalplerini boyun eğdirmelerinin huşu, huşu, huşu boyun eğmek demek. Taşa'a böyle ee, huzur içerisinde eğilmek demektir. Kalpleri huşuya erdirmek. Kalpleri boyun eğdirmek. Bunun zamanı gelmedi mi diyor. Arkadaşlar kalp. Arapçada kaf harfi Lan ve B Kale B Değişmek demektir Bir halden bir hale geçiş demektir Türkçede inklap dediğimiz değişiklikler Değişimler buradan gelir Hepimizin bildiği Hepimizin şahit olduğu bir durumdur bu Kalp çok üzgünken Bir anda Sevinçli hale dönüşebilir Mesela şu an benim Gerçekten kalbimde hüzün olan Gerçekten şu an üzüntü duyduğum durumlar var ama bilemeyiz ki şu an bir mesaj gelse bir telefon gelse bire kalp heyecanlanır, sevinç duyar. Birden üzüntüden sevince dönmüştür. Bundan 15 gün önce günlerden perşembe günüydü. Niyetliydik mescitte hepimiz. Namazı ben kıldırdım, namazı kıldık. Üzerimde böyle hafif bir. Durgunluk vardı yani kalbim Durgun idi Hafif bir durgunluk vardı Bir telefon geldi Bir telefon geldi Ulaşamadım bir mesaj geldi bir baktım Bizim talebelerden bir tanesi Cezaevinden çıkmış Babası arıyor babası kolye dışında Hocam şu arkadaş cezaevinden çıkmış Bir anda sevince döndüm Koşarak mescide geldim Haberi verdim herkes sevindi Kalp budur arkadaşlar Özlersiniz Özlemden dolayı özlemden dolayı müthiş bir kalbin üzerinde baskı vardır Sevdiğinizi gördüğünüz zaman birdenbire o özlem gider Sevince yerini bırakır Kalp devamlı değişim halindedir Benim bir arkadaşım var Daha önce kıssasını birkaç kere anlatmıştım size Ne zaman anlatmıştım mesela internette var Çok güzel bir Müslüman iken zaman içerisinde nasıl bozuldu Sonra nasıl düzeldiğini anlattığım bir kıssası var. O kıssayı dileyen internetten bulabilir. Eğer ben bulabilirsem veya bu dersi yapan teknik ekip o kıssayı bulur da gönderirse sizinle paylaşırım. Bu arkadaşımın yine şöyle bir tespiti vardı. Kalbim o kadar zayıf ki yere bir türlü ayakları sağlam basmıyor. Kalbim o kadar zayıf ki ayakları yere bir türlü Sağlam basmıyor abi demişti. Niyetli olduğum gün, akşama kadar oruç tuttuğum, ibadet ettiğim, huşu içerisinde Rabbime yöneldiğim günün gecesinde, o günün gecesinde çok büyük günahlara daldığım olmuştur. Ya da gece kalkıp, ibadet edip, Kur'an okuyup, ezber yapıp, dua edip, zikir yapıp, gündüz dışarıya çıktığımda, çok ağır büyük günahlara dalmışlığım vardır demişti. Kardeşlerim bunu şunun için örnek getirdim. Bunu şunun için örnek getirdim. Kalp değişime anında hazırdır. Kalp yapısı itibariyle değişime anında hazırdır. Biraz önce örnek verdiğimde arkadaşımızın örneğinde eğer kalbimizi ayakları yere sağlam basar bir hale getiremezsek şöyle bir şey düşünün. Çok cansız, çok kuvvetsiz bir dövüşçü vurduğu zaman pat düşüyor. Eğer kalbimiz zayıf bir dövüşçü misali gibi olursa, eğer kalbimiz güçsüz, kuvvetsiz, çelimsiz bir sporcu mesabesinde olursa, itelediğiniz zaman anında düşer. İtelenmek yani günahlar ona arz olduğu zaman, şeytan ona saldırdığı zaman, kötülükler sağından ve solundan geldiği zaman, Kalp güçlü ve kuvvetli değilse anında yaralanır. Kalp güçlü ve kuvvetli değilse anında yorulur, yorgun düşer ve yenilir. İşte Allah Sübhanu ve Teala gerek İbn Abbas'tan, gerek Abdullah İbn Mesud'dan gelen rivayette müminler iman etmişler. Üzerlerinden belirli bir zaman geçmiş. Allahu Teala diyor ki: "Müminlerin Allah'ın zikriyle kalplerini Boyun eğdirmeleri Kuşuya erdirmeleri zamanı Hala gelmedi mi? Arkadaşlar dikkat edin Bu ayet kimin hakkında iniyor? Bu ayet Hadis suresi ayeti Medine'de inmiş 13 yıl boyunca Mekke'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Tevhid mücadelesi vermiş asabi kiram hakkında iniyor Daha sonra yıllarca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de, Ahzab'ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber savaşmış kimseler hakkında iniyor bu ayet. Onlar hakkında bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin medresesinde yetişen, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin terbiyesiyle yetişen, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin talebeliğini yapan İnsanlar hakkında iniyor ve onların hakkında dahi diyor ki artık kalplerinizi Allah'ın zikriyle yumuşatmanızın zamanı gelmedi. Artık kalbinizi size indirilen hak ile düzeltme tedavi etme zamanı gelmedi. Bu ayet ashab-ı kiram hakkında inmiş ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle ile beraber tevhid mücadelesi vermiş kimseler hakkında indiyse ya bizim halimiz nice olur? Bir rivayete göre dört yıl, bir rivayete göre on altı yıl geçmiştir. İman ederler, iman ettikten sonra bir rivayete göre dört yıl, bir rivayete göre on altı yıl geçtikten sonra bu ayet inmiştir. Peki bizim için? Vallahi bizim için her gün Allah'ın zikriyle, bize indirilen nur ile, bize indirilen Kur'an ile, bize indirilen hak ile her gün ama her gün kalplerimizi Tedavi etmemiz gerekmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Fitneler kalplere hasırın çubukları nasıl tek tek arz ediliyorsa o şekilde arz edilir. Böyle her yere nüfuz eder. Hasırın çubukları her yere nüfuz ettiği gibi fitneler de kalplere her yere nüfuz eder. Hangi kalp bunu kabul ederse o kalbe bir siyah nokta konur Hangi kalp bunu reddederse o kalbe bir beyaz nokta konur Siyah nokta konulan kalp Fitneler saldırdıkça bir siyah nokta Fitneler saldırdıkça bir başka siyah nokta Bir müddet sonra artık alacalı siyah Ters yüz edilmiş testi gibi olur Alacalı simsiyah Şöyle dönmüş testi gibi İçerisinde hiçbir hayır barındırmaz Hevasının kabul ettiği şey dışında Ne bir maruf bilir ne bir münker Fitneler geldi Her tarafı simsiyah yaptı Bu kalbin İçinde hayır namına hiçbir şey yok. Bu kalbin maruf bildiği hevasıdır. Hevası, isteği, şehveti, arzusu ne söylüyorsa onun için doğru budur. Vahiy onun için doğru değildir. Allah'ın zikri onun için doğru değildir. Sünnet onun için doğru değildir. Onun tek bir doğrusu vardır. Onun tek bir doğrusu vardır. O doğru da hevasının belirlediği. Ya da onun için hiçbir yanlış yoktur. Yanlış, münker, kötü sadece hevasının belirlediğidir. İşte günümüz fitnelerin kalplere böyle saldırdığı bir gündür. Günümüz fitnelerin kalplere her yerden saldırdığı bir gündür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber İslam diyarında Medine'de yaşayan Müslümanlara bu ayet indiyse bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşları hakkında bu ayet indiyse Böyle bir şirkin içerisinde, böyle bir fıskın içerisinde, böyle bir zulmün içerisinde bu kadar çok günah işlenen bir dünyada fitneler bizim kalbimize ne kadar saldıracak ve bizim görevimiz nedir? Entakşa kulubuhum li zikrillah. <gülüyor> Allah'ın zikriyle kalbimizi devamlı tedavi etmektir. Allah Subhanahu taala buyuruyor. Ve la tekunu kellezina utul kitab min qablu siz sizden önceki, daha önceki kitap ehli gibi olmayın. Vahiy geldi, iman ettiler. Üzerinden uzun zaman geçti. Ve kalpleri ne yaptı? Kalpleri kas katı oldu. Kalpleri ne oldu? Kas katı oldu. Allah subhane ve teala ehli kitabı eleştiriyor. Onlar iman ettiler. Ama iman ettikten sonra aradan zaman geçti. Bu süreç içerisinde... Kalplerini tedavi etmediler. Allah'ın zikri, zikriyle kalplerini yumuşatmadılar. Allah'ın zikriyle kalplerini yumuşatmadılar. Allah'ın zikriyle kalplerini hastalıklardan korumadılar. Allah Subhanehu ve Teala diyor ki, işte siz bu kimseler gibi olmayı. İşte kardeşlerim, bu dersi bir ders işliyoruz. Çok güzel şeyler öğreniyoruz modunda dinlemeyin. Bu dersi anlattığım hiçbir şeyi anlamasanız bile bu dersten sonra... Hayatınıza uygulayacağınız mutlaka bir nasip bir pay bir hisse çıkartın O hisseyle, o nasip ile o pay ile bir hafta boyunca ilerleyin Mesela bugün ne çıkardık Allah'ın zikriyle kalplerimizi devamlı tedavi etmemiz gerekirmiş Allah'ın zikriyle kalplerimizi Allah'ın zikriyle kalplerimizi devamlı tedavi etmemiz gerekiyormuş Bunun yollarını öğreneceğiz bu konuda neler yapacağımızı öğreneceğiz. Kalbi korumanın yollarını öğreneceğiz. Ama şimdilik ne öğrendik? Allah'ın zikri. O halde gelin dilimizden zikri düşürmeyelim. El-saliha baqiyat salihat Dört tane büyük zikir. La ilahe illallah, subhanallah, ve la hale ve la kuvvete illa billah, elhamdülillah. Bir tane de olacak, beşincisi de olacak. Neyse bu zikirleri gün içerisinde devamlı yapalım. Gün içerisinde devamlı bu şekilde Allah'ı zikredelim. Şimdi dersimize başlıyoruz. Kalbin durumu diyor. İmnikaym el cevziye kalbin durumu diyor. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman mesela biraz önceki ayette Allah Subhanahu ve Taala "Kaset kulubuhum" diyor. Katı kalpler. Mesela "Ki kulubihim maradun." Hasta kalpler diyor. "İlla men eta bi kalbin selim." Selim kalp diyor. Demek ki Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda, sünnete baktığımızda Kalplerin farklı farklı halleri olduğunu görüyoruz. Kur'an-ı Kerim farklı farklı kalplerden bahsetmiştir. Biz de farklı farklı kalplerin kalbin farklı farklı hallerinin olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı İslam alimleri kalpleri üçe ayırmışlardır. Birincisi sağlıklı kalptir. Hayat, kendisinde hayat olan kalptir. İkincisi ölmüş olan kalptir. Üçüncüsü ise Umumi Müslümanların kalbi olan hasta kalptir. Üçüncüsü ise Müslümanların umumunun kalbi olan nedir? Hasta kalptir. İbn-i önce şöyle söylüyor. Kalbin lider olduğundan bahsediyor. Sayfalar değişikti. Kalbin durumu diye bir başlık var. Orada diyor ki insana canlılık veren, istekli hareketler yaptıran, Ruhu ve doğuştan gelen istek ve heveslerin bedeni faaliyetlerin kaynağı odur. Benim biraz önce başta söylediğimi söylüyor. Üzülmek kalbin amelidir. Sevinmek kalbin amelidir. Korkmak kalbin amelidir. Canlılık kalbin amelidir. Mesela diyoruz ki hocam bugün sizi çok durgun gördük. Nereden kaynaklanır durgunluk? Gözden mi? Hayır. Burundan mı? Hayır. Kalpten kaynaklanır. Kardeşimiz bugün çok heyecanlıydı diyoruz. Nereden kaynaklanır? Kalpten kaynaklanır. Yani insan için arkadaşlar hayatında devamlı bir duygu vardır. İnsan için hayatında ne vardır? Devamlı bir duygu hali vardır. Bu duygu halinin üretildiği merkez ise kalptir. Şimdi meseleye bu pencereden baktığımız zaman kalbin bütün organların yöneticisi olduğunu anlıyoruz. Mesela hüzünlü bir haber alıyorsun. Kalp hüzünleniyor. Yüzde bu kendisini gösteriyor. Mesela heyecanlanıyorsun. Elin ayağın titriyor. Kalbin heyecanı dışarıya uzunlara yansıyor. Mesela seviniyorsun. Yüzün gülümsüyor. Kalbin ameli dışarıya yansıyor. Telaşlanıyorsun, kaçmaya başlıyorsun. Kalbin ameli ayaklara yansıyor. İşte kalbin bütün bedenin hükümdarı, bütün bedenin yöneticisi olmasının illeti buradan geliyor. İnsanın ölümü demek ne demek? Mesela gözün yok olması insan ölümü müdür? Değildir. Burnun kesilmesi Dilin kopması, kolun uçması, ayağın kesilmesi ölüm müdür? Değildir. Ayak faaliyetini durdurduğu zaman hayat devam eder. Göz faaliyetini durdurduğu zaman hayat devam eder. Hayat ne yapar? Devam eder. Peki hayat nerede son bulur? Kalp faaliyetini durduğu zaman. İşte bir başka açıdan bu pencereden baktığımızda da yine Kalbin lider, hükümdar, amir olduğunu görüyoruz. İki açıdan baktık. Bak, daha birçok açıdan kalbin amir olduğunu ispat edebiliriz. Biz kalbin, iyi dikkat edin. Kalbin halleri olduğunu ispat ettik önce. Nasıl ispat ettik? Kur'an-ı Kerim'de kalpler çeşit çeşit hallerde isimlendirildiğine göre Demek ki kalbin halleri vardır dedik. İki, kalbin hükümdar olduğunu ispat ettik. Üç, dört, beş, altı açıdan ispat edebiliriz dedik. Ama iki açıdan ispat ediyoruz. Bir, kalpte meydana gelen duygu organlara yansır. Sevinç organlara yansır. Hüzün organlara yansır. Heyecan orkanlara yansır. Korku. Mesela diyoruz ki korkudan gözleri kal taşı gibi açıldı. O gözleri açan nedir? Kalpteki korkudur. Bak kalp amir emretti göz açıldı. Kalp sevindi. Amir hükümdar olduğu için emretti yüz gülümsedi. Kalp heyecanlandı telaşlandı emretti ayak koşmaya başladı. Bak tüm bedeni kalp yönlendiriyor. Kalbin amir olduğunun, kalbin lider olduğunun birinci delili bu. Kalbin lider olduğunun ikinci delili ise bütün organların hayatını sonlandırmasıyla son hayat sonlanmaz. Bir organ hariç o da kalptir. E hocam mesela insanın ciğerini söksen o da kalbin durmasıyla hayat sonlanır. Başını kessen ölüyor. Kalbin durmasıyla, kalbin hareketinin durmasıyla baş kesildiği için insan ölüyor. Bu da iki. Kalbin amir olması. Kalp amir olduğu için kalbin uzuvlarla ilişkisi vardır. Dil ile ilişkisi vardır. Kalbin ne ile ilişkisi vardır? Dil ile ilişkisi vardır. İleride göreceğiz ama çok hızlı, pratik bilgiler edinelim diye dilinde mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kol yalan söylediği zaman kalbinde bir siyah nokta oluşur diyor. Niye? Dilin kalbe etkisidir bu. Dilin kalbe etkisidir. Dilin kalbe çok büyük bir etkisi vardır. Hemen size bir kopya veriyorum şimdi. Niçin Allah'ı zikredeceğiz dedik? Çünkü kalbi düzeltmenin en güzel yolu dilin hareket etmesidir. Dil Allah'ın zikriyle, dil Allah'ın zikriyle hareket ettiği zaman kalp düzelmeye başlar. Dil Kur'an okuyarak kalbi düzeltir. Dil ilim tahsil ederek kalbi düzeltir. Dil hayır konuşarak ya da susarak kalbi düzeltir. İmru Kayın bunlardan bahsediyor. Mesela diyor ki, göz kalbin keşifçi kuvvetidir diyor. Bir şeye bakar, orada bir şey görür, o gördüğünü göz o gördüğünü direkt kalbe aktarır. Göz gördüğü şeyi direkt ne yapıyor? Kalbe aktarıyor. Kulak duyduğu şeyi anında kalbe aktarır. Dil Hareketlerini anında kalbe aktarır. O halde dikkat. Madem. En önemli uzun kalptir. Madem kalpten üçe ayrılmıştır. Hayat bulan kalp. Ölü kalp. Hastalıklı kalp. Madem. Şimdi şöyle söyleyelim. Burada bir parantez açalım. Kalp. Kendi kendine durduğu yerde hayat bulmaz Kalp kendi kendine durduğu yerde hastalanmaz Kalp kendi kendine durduğu yerde ölmez Birinci cümleyle bunu birleştirelim Baktın, gördüklerini göz aldı, kalbe indirdi İşte kalbi etkileyen bunlardır Anlıyorsunuz değil mi? Bak çok güzel ders oluyor. Ders çok güzel oluyor maşallah. Göz baktı. Ne dedik? Göz kalbin öncü kuvvetidir. Göz gördü. Görüntüyü aldı. Kalbe aktardı. Aldığı görüntü kalbi öldürecek cinsten bir görüntüyse o görüntü kalbe girer. Kalp savaşmaya başlar. Kalbe zarar verir. Aldığı görüntü kalbi hastalandıracak bir görüntüyse o görüntü kalbe girer, kalple mücadele eder, kalbe zarar verir. Aldığı görüntü kalbe hayat veren bir görüntüyse, aldığı görüntü kalbi canlandıran bir görüntüyse o da kalbe canlılık verir. Aynı şekilde kulak duyduğu şey anında kalbe indirir. Mesela... Diyorsunuz ki çok üzücü bir haber aldım. Ne demek? Üzücü bir haberi kulakla duydun. O bilgi kalbe indi. Kalp üzülendi gördünüz mü? Kulağın kalbe etkisi. Hayırdır bugün çok sevinçlisin. Hocam güzel bir haber aldım. Kulak güzel haberi duydu. Kalbe aktardı. Kalp de onunla sevindi. İşte kulak. Kalbi öldürecek kulak kalbi öldürecek şeyler duyarsa kulaktan giren şeyler kalpe savaşır ve kalp öldür. Kulak kalbi hastalandıracak şeyler duyarsa onlar kalbe girer kalple mücadele eder kalp hastalanır. Kulak kalbe hayat verecek şeyler duyarsa. O kulaktan giren şey kalbe hayat verir. Bakın ne yapacağımız yavaş yavaş belli olmaya başlıyor arkadaşlar. Bu hafta boyunca ne yapacağımız kalbimize dair ne yapacağımız yavaş yavaş açığa çıkmaya başladı. Bir, gözümüzü kalbimizi hastalandıracak şeylerden koruyacağız. İki, kulağımızı kalbe hastalandıracak şeylerden koruyacağız. Üç, dilimizi Kalbimizi hastalandıracak şeylerden Koruyacağız Dilimizi kalbimizi hastalandıracak Şeylerden koruyacağız Öyle anlaşıl değil mi Devam ediyor İşte diyor geçen hafta gördük biz bunu İbni Kayyum bundan dolayı diyor Allah subhanahu wa kulak Göz ve kalp Üçünü bir arada zikretmiştir Geçen hafta biz bununla ilgili Ayetleri okuduk değil mi Allah subhanahu wa kulağı Gözü ve kalbi bir arada zikretmiştir. Kulağın asıl görevi hidayeti işitmektir. Gözün asıl görevi hidayeti görmektir. Kulak ve göz hidayetin alıcısıdır. Biraz önce dedik ki aldığı bilgiyi anında kalbe indirir. Kulak hidayeti duydu anında kalbe indirecek. Kalp yalanacak. Göz hidayeti gördü anında kalbe indirecek. Kalp canlanacak. Ama siz gözünüzle hidayeti değil de dalaleti kalbe indirirseniz kulağınızda hidayeti değil de dalaleti kalbe indirirseniz bu kalp katı hastalıklı ya da ölü kalplerden olabilir. Burada İbni Kayyum. Devamlı okuduğumuz ve bildiğimiz hadis getiriyor. İnne inne fil cesede mudaten izâ salihat selahel cesedü kulluhu ve izâ fesedet fesedel cesedü kulluhu elâ vehiyel kalbû. Dikkat edin o kalptir. Bütün organları etkiler. Bütün organlar, bütün organlar onunla iletişim halinde. Bütün organlar onunla iletişim halinde. Bir başka hadisi getiriyor İbn-i Bu hadis nerede geçiyor ben bilmiyorum. Bakmadım da baksam olurdu. Tembellik yapışım aklıma gelmemiş. Kalp hükümdar, organlar onun askeridir. Hükümdar iyi olursa, ordu da iyi olur. Kötü olursa, ordu da kötü olur. Hadis değil, Ebu Hureyre'nin sözü olarak getiriyor. Ve arkasından diyor ki kalpler 3 grupta ele alınır bilinç sağlıklı kalptir. Selim kalptir. Kıyamet gününde kurtuluşa erecek olan bu kalbin sahibidir. Kıyamet gününde kurtuluşa erecek olan kalp Selim kalptir. Selim fa'il vezinde gelmiştir arkadaşlar. Fa'il vezinde, Tav'il gibi. Kasir gibi. Zarif gibi. Bu şu demek. Bir şey, bir başka şeyin ayrılmaz bir sıfatı olduğu zaman, ayrılmaz bir sıfatı olduğu zaman bu vezin kullanılır. Avrupa'da. Mesela adam cücedir, kasir, cüce olmak, kısa olmak, onun ayrılmaz sıfatıdır. Ertesi gün adam büyüyüp kocaman olmayacak. Bundan dolayı fail vezinde kasir, kısa denir. Ya da uzundur bir şey, uzun olmak onun ayrılmaz parçası olmuştur. Ona tavil denir. Mesela alim, ilim bir kimsenin ayrılmaz parçası ise ona alim denir. Bundan dolayı Allah spanatla el alimdir. Çünkü ilim onun ayrılmaz parçasıdır. İlim onun nesidir? Ayrılmaz parçasıdır. Selim ise selamet olan. Selamet onun ayrılmaz parçası olan kalptir. Hastalıktan arınmıştır. Hiç hastalanmaz. Hastalık nedir bilmez. Ona ne kadar çok hastalıklar isabet ederse etsin, o bundan hiçbir şekilde etkilenmez. İşte bu peygamberlerin kalbidir. Salihlerin kalbidir. Evliyaların kalbidir. Allah'ın hakiki dostlarının kalbidir. Yunus suresinde ela inne evliya <gülüyor> Allahi la kafun alehim lahum Allah'ın velilerine gelince onlar için bir üzüntü, onlar için bir sıkıntı, onlar için bir inne evliya Allah korku yoktur. Onlar için ne yoktur? Korku yoktur dediği kalp budur. Allah سبحانه bizleri Böyle kalp sahibi müminlerden eylesin. İbn-i devam ediyor. Selim kalp diyor. Ben bunu başka bir kitaptan okuyorum. Burada tercüme daha iyi. Takip etmeye kalkmayın. Veya şeyden yani kayıtta dinlerken faydalı olur. Allah'ın emir ve yasaklarına muhalefet eden her türlü şehvetten selamette olan kalptir. Selim kalbin Vasıflarını işliyoruz arkadaşlar. Allah'ın emirlerine muhalefet varsa selim kalp orada yoktur. Muhalefetin her türlüsünü terk etmiştir. Allah'ın emirlerine muhalefet iki türlü olur. Bir, yapılmasını istediği şeyleri yapmamaktır. İki, yapılmaması gereken şeyleri yapmaktır. Allah'ın emirlerine muhalefet iki türlü olur. Emirlerden yüz çevirmek ya da nehirlere koşmak, yasakları yerine getirmek. Bunun birincisi isyandır, günah bakımından daha büyüktür. Emirlere muhalefet etmek isyandır. Günah bakımından daha büyüktür. Yasakları çiğnemek. Bu da günahtır. Ama birincisinden daha küçüktür. Daha azdır. Şeytanınki birincisidir. Emre isyan etmek. Adem Aleyhisselam'ın hatası ikincisidir. Adem Aleyhisselam'ın hatası ikincisidir. Birincisinde isyan vardır. İkincisinde hava ve nefse uymak vardır. Ama her ikisi de selim kalbin bir vası değildir. Selim kalp bütün emirleri yerine getirir. Namaz kılar, oruç tutar, hacca gider, zekat verir, cihat eder. Allah'ın emrettiği ne varsa selim kalp onu yerine getirir. Selim kalpte gözün harama baktı Kulağın harama baktığı, dilin haramla iştigal etti, kesinlikle vaki değildir. Kesinlikle vaki değildir. Başka? Allah'ın emir ve yasaklarına? Evet. Delilleri birbiriyle çelişir gibi görünen, şüpheli her şeyden selamette olan kalptir. Bakın burası önemli, ben burayı... Evet 43. sayfa arkadaşlar O başlığı bir bulun burası önemli Sağlıklı kalp diye bir başlığımız var Buldunuz mu? 43. sayfada Önemli bir cümle var bak Selim kalp diyor gördünüz mü? 3. paragraf Selim kalp Allah'ın Allah'ın dediği yere bir koyun Allah'ın buyruklarına Ve saklana ay aykırı Her türlü istek İhtiras ve tutkudan Bu bitti Onun diye başlayan iki koyun Onun bildikleriyle çelişen Her türlü kuruntu ve şüpheden Selamette olan kalptir Evet 43. sayfada 3. paragrafta Selim kalp diye başlayan bir paragrafımız var Allah'ın buyruklarına Ve yasaklarına aykırı her türlü istek, ihtiras ve tutuktan uzaktır. Buraya bir dedik. İki, onun bildikli, bildirdikleriyle çelişen her türlü kuruntu ve şüpheden bu da 2. Şimdi burayı bir izah edeyim. Delalet iki şekilde olur dedik daha önce. Dalalet kaç şekilde olur? İki şekilde olur ya şehveti duygulardan ya da şüphelerden olur. Ya şehvetten şehvat, şubuhat demiş alimler. Şehvet yani kalbin harama meyletmesidir. Şüphe dikkat Allah'ın rahsoluyor vasıtasıyla bildirdiklerinden şüphe etmek, hattan şüphe etmek. Yani arkadaşlar Zina edenin kalbi ne kadar hastalıklıysa günümüzde sünnet inkarcılarının kalbi de o kadar hastalıklıdır. Daha yanlaşırsın. Hırsızın kalbi nasıl hastalıklı bir kalpse demokrasiye oyatılabilir diyenin kalbi de hastalıklıdır. Demek ki kalp hastalığı deyince sadece şunu anlamayacağız. Mesela bir adam düşünün. Beş vakit namaz kılıyor. Hiç harama bakmıyor. Zina etmiyor. Hırsızlık yapmıyor. Gözüyle, kulağıyla, diliyle hiçbir harama bulaşmıyor. Ama bu adam sünnet inkarçısı. Kur'an'dan başka hiçbir delil ben kabul etmiyorum diyor. İşte bu adamın da kalbi hastalıklıdır. Hatta ölüdür. Yani kalp hastalığı dediğimiz zaman Sadece şehevi duyguların kalbe saldırması değil, batıl düşünce ve fikirlerin de kalbe saldırmasıdır. Anlaşıldı mı? Bak burası çok önemli. Kalbi korumamız gerekir derken buradan da bir yola gideceğiz. Demek ki sadece haramlardan sakınmak, emirleri yerine getirmek kalbi korumamız için yeterli değilmiş. Onunla birlikte sağlam akide, sağlam menheç de gerekliymiş. Haricilik bir kalp hastalığıdır. Mürciyelik bir kalp hastalığıdır. İyatizal, mutezilelik bir kalp hastalığıdır. Cehmiyelik bir kalp hastalığıdır. İşte o iki diye söylediğim yerde anlatılan budur. Var mı burada anlaşılmayan? Selim kalp, Allah'ın bildirdikleriyle çelişen kuruntularda ve şüphelerden uzaktır. Allah Vahide, ona ibadet etmemizi, ona itaat etmemizi emretmiştir. Bunların kalpleri Allah'tan gayrısına itaat etmiştir. O halde bu önemli noktayı beyan ettik. Selim kalbin Tarifiyle daha devam ediyoruz. Selim kalp diyor. Allah'tan başkasına ibadet etmekten selamette olan kalptir. Allah O halde kalbin en büyük düşmanı nedir? Ha? Şirktir değil mi? Kalbin en büyük düşmanı şirktir. Arkadaşlar. Yani şöyle bir şey anlaşılıyor. Hastalıklı kalp dediğimiz zaman haram işleyen. Hevasının peşinin. Hayır. Oyatmak da bir kalp hastalığıdır. Tağutları desteklemek de bir kalp hastalığıdır. Tağutların muhakemesine boyun eğmek de bir kalp hastalığıdır. Bakın bundan dolayı İmni Kayyım diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden başkasına kesinlikle muhakeme olmayan kalptir. Kalp Selim kalp kimmiş altını çizin olan kocaman. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hükmünden başkasına boyun eğmeyen kalbe selim kalp denir. Devam ediyor. Sevgide, korkuda, ümitte, tevekkülde asla asla Allah'a ortak koşmayan kalbe selim kalp denir. Sevgide Allah'ı sever gibi başka şeyleri sevip o sevdiklerini Allah'ın önüne geçirmez. Allah'ın gücünü, ve kuvvetini unutup vesileleri asıl vakaya ve haline getirmez. Allah'ın gücünü, kuvvetini unutup Allah'tan gayrısından korkup bu korku sebebiyle Allah'a muhalefet etmez. sadece Allah'a bağlanmıştır. Bütün dileklerini sadece Allah'tan diler. Bütün ümitlerini sadece Allah'a bağlamıştır. Hasta olduğunda şifasını Allah'tan bekler. Bir musibete uğradığında o musibetin kaldırılmasını insandan değil, sadece Allah'tan bekler. bu beklenti oranında kalp selimdir bu bağlılık oranında kalp selimdir bu sevgi oranında kalp selimdir bu sevgi azaldıkça bu tevekkül azaldıkça bu korku azaldıkça bu umut azaldıkça kalbin selameti kaybolur o halde kalbi tedavi etmek sadece Haramlardan uzak kalmakla mümkün değildir. Hocam, ben yalan söylemiyorum, zina etmiyorum, içki içmiyorum, hırsızlık yapmıyorum. Benim kalbim selim bir kalptir, değil. Şirkten uzak olacak. Pilatlerden uzak olacak. Batıl düşüncelerden uzak olacak. Sevgide, korkuda, tevekkülde, ümitte. Sadece ama sadece Allah'a boyun eğmiş bir kalp olduğu zaman o kalp selim kalp olur. Devam ediyoruz. Allah'a ölelen, Allah'a boyun eğen, her zaman Allah'ın rızasını önceleyen, Allah'ın hoşnutsuzluğundan olabildiğince kaçınan kalptir. Ben başka bir metinden okuyorum. Bu kalp sevdiği zaman Allah için sever. Buğuz ettiği zaman Allah için buğz eder. Öfkelendiği zaman Allah için öfkelenir. Verdiği zaman Allah için verir. Esirgediği zaman Allah için esirger. Burada tercüme çok kötü. Evet, 44. sayfanın ilk satırına bakın. Diyor ki, verdiğinde Allah için verir, vermeyip tuttuğunda da Allah için vermez. Ne demekse, vermeyip tuttuğunda, yani esirgediğinde, vermekten yüz çevirdiğinde, yani vermediğinde. Bu hadis arkadaşlar, Ebu Davut'ta geçen bir hadistir. Men ehabballahe ve ebegadallahe ve e'tallahe ve men eallahe fekadistek <Sessizlik> menel iman. Kim Allah için sever, Allah için buz eder, Allah için verir, Allah için men ederse, o imanını tamamlamış kalptir diyor. Bu halde arkadaşlar, burada şöyle bir kural daha çıkartabiliriz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde imanın hasretlerinden bahsetmiştir. Selim kalp, İmanın bu hasletlerini Yerine getiren kalptir Selim kalp imanın bu hasletlerini Yerine getiren kalptir Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Buyuruyor La yu'mre ahadukum Hatta yuhibbeli ahihi Ma yuhibbul nefsi Sizden hiçbiriniz Kardeşi için istediğini Sizden hiçbiriniz Nefsi için istediğini Kardeşi için istemedikçe Hakiki mümin olamaz. O halde selim kalp, kendi nefsi için istediğini kardeşi için isteyendir. Çünkü hadiste ne geçti? La minu Hakiki mümin olamaz ifadesi geçti. Selim kalp, kendisi için istediğini kardeşi için de isteyen kalptir. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle söyleyelim arkadaşlar. Hadiste ne bakın. Hadiste bir amel imanla bütünleştirilmişse imanla beraber anılmışsa o ameli yapmak selim kalbin vasfıdır. O ameli yapmak nedir? Selim kalbin vasfıdır. Mesela Men kana yu'minu billahi ahir qala'u'l-hayran. Evliyası Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayır konuşsun ya da sussun. Hayır konuşmak ya da susmak, selim kalbin vasiflarındır. Hayır konuşmak ya da susmak, selim kalbin vasiflarındandır. Bak çok güzel şeyler öğrendik. Allah'tan ders kaydetmişiz. Yani siteye eklemesek bile ben bir şekilde size gönder. Çok güzel şeyler öğrendik. Ben de güzel şeyler öğrendim. Sonuçta Emni Kayım'ın sofrasındayız. Bu sofradan bin kere yemek yesen, bin kere karnı doyururuz. Emni Kayım'ın sofrası her zaman karnı doyurur. O sofraya tok olarak gitsen bile, yiyecek, içecek mutlaka bir şeyler bulursun. Mutlaka bir şey bulursun. Emin olun. Size ders yaparken birçok şey öğreniyor. Size ders yaparken unuttuğum birçok şey aklıma geliyor. Belki de bu ders size değil de kendi nefsime yapıyor. Allah'ım da olsun, Rabbim bizlere böyle bir fırsat verdi, böyle bir imkan verdi. Çok güzel yani. Ee, o kadar güzel şeyler öğrendik ki. O halde dedik ki arkadaşlar, kalbimizi sağlam tutmak için. Bir taraftan gözümüzü haramlardan koruyacağız. Bir taraftan kulağımızı haramlardan koruyacağız. Bir taraftan dilimizi haramlardan koruyacağız. Ama bir taraftan da kalbimizi şüphelerden koruyacağız. Bir taraftan da kalbimizi boş ve batıl işlerden koruyacağız. Bunun için ne yapacağız? İtikadla ilgili devamlı kitap okuyacağız. İtikadla ilgili devamlı dersler dinleyeceğiz. Allah'a hamd olsun. birçok David El hocanın itikatla ilgili nasihat içerikli, menheç içerikli dersleri var. Allah'a hamd olsun. Birçok kitabımız tercüme edildi. Birçok hocamızın kitapları var. Arap hocaların kitapları tercüme edildi. İtikatla ilgili, menheçle ilgili. Bunları okuyacağız. Bir taraftan dilimizle Allah'a zikredeceğiz. Bir taraftan kulağımızla devamlı ya vahid dinleyeceğiz, Kur'an dinleyeceğiz, ya sünnet dinleyeceğiz ya da ilim dinleyeceğiz. Bir taraftan gözümüz devamlı Allah'ın kitabına, Rasul'ün sünnetine, alimlerin tavirlerine bakacak. Ve bu şekilde kalbimizi sağlıklı bir şekilde Korumaya devam edeceğiz, evet. Kalbi selim aynı zamanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dışındaki insanlara boyun eğmez, ondan başkasına muhakeme olmaz diyor. Daha sonra İbn-i sofrasında bir de şöyle şey vardır. Öyle yiyecekler vardır ki, yeme ustası, güzel yemek yemeğinin ustası olmayanlar o yiyeceklerin o sofrada neden var olduğunu bilmez. Bazen öyle cümleler kullanır ki anlayamazsınız. Bunu anlayamamamızın sebebi bizim ilmimizin yetmemesidir. İşte burada İmni Kayyım başka bir konuya geçmiş. Başka bir noktaya geçmiş. Demiş ki. Seleften bir zat şöyle söylemiştir. Küçük bile olsa hiçbir amel yoktur ki. Onun için iki tane mizan kurulacak. Birisi bunu neden yaptın? İkisi niçin yaptın? Bu sorular sorulacak. Her yapılan amelde bu sorular sorulacak. Selim kalp bu sorulara cevap verebilen kalptir. 1. Bu ameli niçin yaptın? Selim kalp bu ameli İhlas üzere yapılan kalp yapan kalptir. Selim kalp bir amel yaparken Allah'ın rızası dışında hiçbir rıza barındırmayan kalptir. İkinci soru sen bu ameli nasıl yaptın? Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini uymaktır. Selim kalp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uyan kalptir yapmış olduğu her ameli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden alan kalptir diyoruz ve dersimizi burada bitiriyoruz. Allah razı olsun dinlediğiniz için güzel bir ders oldu. Allah hamdolsun kaydettik. Rabbim okumak, anlamak, idrak etmek bir hafta boyunca bunlarla amel etmek eylesin. amel etmemizi nasip eylesin. Gözümüzü haramdan koruyacağız. Kulaklarımızı haramdan koruyacağız. Dilimizi haramdan koruyacağız. Bu hafta devamlı Allah'ı zikredeceğiz. Kalbimizi de şüphelerden korumak için itikat ve meneci dair kitapları okuyacağız. İtikat ve meneci dair dersler dinleyeceğiz. Kulağımızı devamlı Kur'an'la, zikirle dolduracağız. Dilimizi devamlı ilimle, okumakla veya anlatmakla hareket ettireceğiz. Gözümüz devamlı vahye bakacak. Bu ahirud davana elhamdülillahi rabbil alamin.